Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Bugün 13 Temmuz 2023 Perşembe Bahri Belen yollarda yine bize yoldan bağlanacağını söylemişti. Bağlandım acaba bilmiyorum sesi gelmiyor bana. Sesi geldiğinde bağlantı kurduğumuzda sohbetimize o da katılacaktır. Bugün gündemimiz çok yoğun. Türkiye'de önemli olaylar Arnavutluk'a gelişiyor. Şimdi e, programımızın da da hukuk güvenliği olduğu için e, adalete erişim hakkı ve hukuk güvenliği ilkelerini, kurallarını doğrudan etkileyen bir gelişmeyle e, başlamak istiyorum. E, 6 Temmuz sayılı resmi gazetede bir cumhurbaşkanlığı e, başkanı kararnamesi kararı yayınlanmıştı. E, bu karara göre e, 492 sayılı harçlar kanununun e, tarifelerinde %50 artırım. Sanırım Bahri Bey bağlanıyor. Bahri Bey? Ah, Alo neyse. bağlandım. Hoş geldiniz Bahri abi. Hoş Bağlandınız bravo. Başladı mı? Başladı efendim yayındayız. Nasılsınız? Neredesiniz? Teşekkürler. Çandarlı'dayım. Çandarlı'dan bağlanıyorum. Ah ne güzel. İnşallah sıcakları aşırı değildir. Dinlenme fırsatı buluyorsunuzdur. Evet biraz sıcak var ama yani şu anda rüzgarın hafif esli bir noktadan bağlanıyorum. Ee, yani e, ülkede de e, hukuk rüzgarı, adalet rüzgarı bu kadar esse yine yeterli diye düşünüyorum. Harika olur. Şimdi e, Bahar abicim siz yokken ben şöyle başladım. E, Adalete erişim ve hukuk güvenliği ikisinin e, kopmaz bağından bahisle 6 Temmuz sahile resmi gazetede biliyorsunuz bir cumhurbaşkanı kararı yayımlanmıştı Ve e, harçlarda e, %50 e, artırım e, yapıldığı söyleniyordu. KDV oranları da %8'den 10'a 18'den 20'ye e, çıkarılmıştı. Bununla ilgili e, bugünkü resmi gazetede e, bir e, belge daha yayınlandı. Haçlar Kanunu Genel Tebliğ. E, bu tebliğe göre e, bugün yayınlanmasından itibaren 8 Temmuz itibariyle haçların e, yeni hali belli oldu. E, Ekin'de bu tebliğin 11 sayfalık bir haçlar tarifesi var. Tabii ki e, çok fazla zaman ayırıp lazım ama şunu söylemek istiyorum örnek vermek istiyorum. Örneğin başvuru harcı. Sur Hukuk Mahkemesi'ne çok basit bir başvuru yaptığınızda bile en az 123 60 lira 60 kuruş demin lazım. Yani tahmini 5 dolar mı ediyor? E, Asya Hukuk Mahkemesi'ne ya da icraya bir başvuru da yap, e, bulunmak istiyorsanız 269 lira 85 kuruş. Evet, 10 bugün dolar, baktım bir ben de onlara gördüm. Evet. Yani en az bir on dolarınız olmalı ki ee, tabii açlık sınırı, yoksulluk sınırı nerede ayrı tartışma mukayese edilmesi lazım. Ee, diğer ülkelerde bu nasıl gelişmiş denen ve az gelişmiş denen ülkelerde nasıl bunların da geniş zamanda mukayese edilmesi lazım. Ee, bölge Adliye Mahkemesi'ne başlamak istiyorsanız 414 yüz olması gerekiyor. En acısı da buna en, en çok yasal hakları mahkemesi mi sevinecek acaba? Anayasa Mahkemesi'ne bir yasal yapılamayacak. Çünkü 2.270 lira 60 kuruşunuz yoksa e, bireysel başvuru yapamıyorsunuz. Tabi adli yardım hakkınız baki ama anayasa mahkemesi de kurul etmesi lazım. Yine e, bir mahkemeden karar aldığınızda 1068 68 yani yaklaşık %7 oranında e, davaya konu, ilanma konu bedelin harcını yatırmanız gerekiyor. Şimdi, e, o birazcık dediniz... yaklaşık aynı, aynı oranım. O, o, orası biraz arttı. Aynı gibi. Yani %70'in %70'in %4'te 1'i peşin, peşin ağaç, e, kararı bağlandıktan sonra e, diğer %3'in de ödeyeceksiniz. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararı vardı biliyorsunuz. Mesela bu parayı bulamayacak durumda olunursa bunu devlet ödüyor ama sonra sizden bunu talep ediyor bu harcı. Çünkü o kararı evet, icraya koyabilmek için bunu evet. ödemeniz lazım. Davacı ya da davalı hangisi ise evet. ödemesi lazım. Eskiden şöyleydi 28. maddenin abendi. Karar ve ilan harcı ödenmedikçe ilgiliye ilan verilmez. Yani siz cebinizden çıkarıp bakiye karar harcını ödeyemiyorsanız taraf olarak o ilanı icraya koyamıyordunuz. Ama Anayasa Mahkemesi bunu 2010 yılında iptal etmişti. kısmi bir iptaldi ama bu kısmını iptal etmişti. Bunun nedeni de e, yargı erkinin devlet tarafından yönetiliyor olması. E, çünkü modern toplumlarda kişiler e, güç kullanma yetkisini varsayımsal toplumsal sözleşmeye göre devlete bırakmış durumdalar. İlk hak hak yani kendiliğinden hakkını elde etmek için girişimde bulunmak hukuk düzenini bozuyor eğer kişi haklı ya da haksız olduğunu iddia ediyorsa bunu yargı makamları mevzinde dile getirmeli. Yardım yani devlet. devlet. Ama tabii aslında kural olarak devletin hizmetlerinin bile bedel olması gerekiyor. Yargı hizmeti de bu anlamda temel kural olarak harca tabi olmamalı. Çünkü sosyal devlet ilkesi de var. Ama hem Anayasa Mahkemesi hem de Sanatları Mahkemesi'nin kabulüne göre e, caydırıcı olmayan kişileri hak arama özgürlüğünü kullanmaktan caydırmayacak kadar e, katkı payı anlamında e, harç alınması, yargılama gideri alınması e, hukuk devleti ilkesine aykırı bulunmuyor. Bakın şimdi e, her şey bu kadar arttığı bir ülkede yüzde elli bir artış acaba... E, nasıl karşılanmalı? Bence bu konuda ayrı bir e, çalışma yapmalıyız. Ayrı bir program yapmalıyız. Öncelikle bunu dile getirmek ve rahatsızlığımızı belirtmek istedik. E, bunun yanı sıra e, harçlardaki yükselmeyi e, avukatlar eleştiriyorlar. Barolar da eleştiriyor ama bir taraftan da baroların tavsiye niteliğindeki asgari ücret tarifeleri var. Orada da muazzam artışlar var. Örneğin bir önceki İstanbul Barosu tarifesine göre yanlış bilmiyorsam Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru yapmak için avukatın 34 bin lira e, ücret isteyebileceği istemesi önerilmişti. E, i̇ki gün önce baktım bu 41 bin lira mı öyle bir şey olmuş. Yani acaba 41 bin lira bize veren kişi sayısı kaç olabilir bireysel başvuru yapılması için acaba gelirler artıyor mu? Bu anlamda da e, Askeri Korkma mahkemelerindeki de e Ciddi bir artış. Mesela e, tazminat davası, alacak davası gibi Asri Hukuk Mahkemesi'ndeki davalarda e, asgari ücret e, şeysi e, 40 bin, geçen dönem 30 bindi şimdi 40 bin lira olmuş. Ve sizin de söylediğiniz gibi yani barolar ve avukatlar e, adalete ulaşım için devletin bu harçlarını çok e, yüksek e, bulmalarına rağmen e, avukatlık ücretlerinde çok e, yurttaşın ödeyemeyeceği e, miktarlara çekiyor diye eleştiriler oluyor. Fakat tabii eğer avukatların yargıçlarla ve savcılardan farklı olarak bir yazanı ödeyeceğini, yazanede bir sekreterin olacağını, kira parası ödeyeceğini, Elektrik, su, doğal gaz masrafları ödeyeceğini, e, kırtasiye parası ödeyeceğini düşündüğümüzde ve e, KDV oranı yine e, %18'in altına eğer e, şirket ise e, kesintilerin %20'yi aşacağına ilişkin e, duruma baktığımızda e, bu tavsiye miktarındaki miktarların artış miktarlarının da haklı olup olmadığını bir kere daha değerlendirmek gerekiyor. Belki hem vatandaş gözüyle hem de avukat gözüyle değerlendirmek gerekiyor. Evet, avukatın ekonomik bağımsızlığı ve siyasi bağımsızlığı bakımından e, tabii ki muazzam çelişik bir durum söz konusu. E, gerçekten e, bağımsız e, kendi bürosunu açarak e, meslek icra edebilmek İstanbul gibi büyük şehirlerde e, giderek zorlaşıyor. Bunun halka yansıması da çok olumsuz. Burada baroların adli yardım servislerinin güçlendirilmesi ve avukatlarla birlikte ortak çözümler bulunması gerekiyor. Bence bu konuyu ayrı bir güne ayıralım. Dünyadaki evet. durum nedir? Mukayeseli olarak ayrıca çalışalım. Başka bir gelişme Merdan da ile ilgili. Dün akşam internete baktığımda iddianamenin yazıldığına ıı, dair haberler okudum. Hatta bir haberde de iddianame reddedildi diye bir şey gördüm. Biliyorsunuz ceza muhakemesinde Türkiye'de ıı, iddianamenin iadesi var. Reddi yok. Dönmezler'in hazırlık, hazırladığı metinde aslında iddianamenin iadesi ve iddianamenin redi ayrı ayrı ele alınmıştı. Ama çok sağ toptanın altın makası e, gündeme girip kanunlaşma sürecinde reddedilmişti, red çıkarılmıştı e, metinden. Sadece iade gelmişti ve e, mahkeme, e, savcılıkların küsmesi e, mahkemeler kural olarak iddianameyi iade etme yolundan vazgeçmişlerdi ben o yüzden sabahleyin avukat Bilgütay Hakkı Duruna yaradım. Sayın meslektaşımıza işin esasını sordum. Bir yanlış anlama böyle bir şey yok. İade söz konusu değil. 30 Aralık'a giden iddianame şu an inceleme aşamasında. On, on, hem de 15 günlük süre var değil mi? Evet yani 15 ya günlük süre geçmeden mahkeme kendi kabul edecek ya da iade edecek ya da 15 günde sessiz kalmakla kabul etmiş, sayılacak. Tabi araya resmi adli tatil de giriyor. Bir taraftan da bu tür davalarda hani çepkisel tutuklamaların e, gündemde olduğu davalarda duruşmanın bir aylık gibi çok kısa süre içinde e, verilip hemen e, sanığın tahliye edildiği açıklanmasıyla meselenin kapatıldığı ya da hüküm özlü olarak tahliye edildiği uygulamaları da görüyoruz. Bakalım Merdan Yanardağ'ın başına ne gelecek? Bence bunu da gelişmeleri gördükten sonra değerlendirmek lazım. Bir başka konu eee ıı, gördünüz mü Aynur Hanım siz? Görmedim onu istemedim arkadaşımdan sormadım yani sizde metin var mı diye. Çünkü herhalde, herhalde e, terörle mücadele kanunu 72'den mi e, olacak yani? Evet 72'den ve 215'ten TCK yani gazetelere e, çıkan haberler tutuklama ve terörü övme öbürü terör evet. örgütünü övme olarak. Evet. Evet. Evet yani dolayısıyla ve yine bir haber daha var. İzmir ikinci ağır ceza e, Merdan Yanardağ'ın söylediği iddia edilen e, sözlerle denk düşen e, bir beyanda bulunan kişi hakkında e, örgütün amacını ve yöntemlerini ölmemiştir sadece kendi değerlendirmesini dile getirmiştir. ifade özgürlüğü kapsamındadır diyerek beraat kararı vermiş. Biri bir mukayese ve çalışma da yapılmış. Bugün onu da okudum. Yine aslında asıl konumuz Gezi davasının tebliğ ama bir noktaya daha müsaadenizle Zahra değinmek istiyorum. Bu yeni milli bakın Yusuf Tekin'in ee, kız çocuklarının e, okullaştırılması birincil hedefimiz e, gerekirse kız okullarının da açabilmeliyiz e, beyanı var e, şimdi bunun gerekçesi ne diye sanıldığında 11 Temmuz'da A Haber'de demiş ki ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemem diyen çok belli var o nedenle biz e, bu tür nedenlerle okula gönderilmeyen kız çocuklarının okullaşmasını sağlamak istiyoruz ama benim ilgimi şu çekti Kız çocuklarının fikrini soran yok. Velilerin tepkileri üzerine velileri tatmin etmeye ve sonuç olarak kız çocuklarını okullaştırma yönelik bir yaklaşım var. Bu hukuk güveniyle bence doğrudan ilgili çocuk hakları çocuğun birey olarak kabul edilmesi eğitimin bir kısmının temel olduğu noktada yapılan yeni düzenlemeler ve yaklaşımlar. Bakan aslında karma eğitim esastır. Karşı değilim. Özgürlükçü. İsteyene onu da tabii ki sağlayacağız demiş sağ olsun. Yani bu Eğitim hakkı ve kız çocuklarının bundan yararlanması meselesini de hukuk güvenliği bağlamında en kısa zamanda bence ele almakta yarar var. Hazır okullarda tatilken belki okullar açılana kadar bir mutafakat sağlanır. Çünkü e, velilerin tepkisine göre yeni okullar açacak kadar parası olan, e, kafa yormayı düşünen e, zihniyet aslında çocukların yüksek menfaatlerini ve iradelerini öne çıkaran ve daha uygun. E, kaynaklarla karşılanacak yöntemlere yaklaşımlara niye uzak durduruz tartışmamız gerekiyor. şimdilik ben bunları söyleyeyim e, onun, onun dışında da ya, e, gezi davasındaki tebliğname ile geçen hafta e, gündem sarsıldı hala e, gündemde e, avukat arkadaşlara sordum Pazartesi. aslında, günü, aslında bir demiş. şey daha aslında bir şey daha söyleyeyim herkes farkında değil belki ama e, Yargıtay 3. E, ceza Dairesi, Grant Dink davasındaki e, kamu görevlileriyle ilgili yani e, Trabzon'daki e, polis ve jandarma, İstanbul'daki polis ve jandarma, e, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi, ee, ve işte polis müfettişleri, mülkiye müfettişleriyle ilgili açılan dava sonuçta Yargıtay'a gitmişti. Yargıtay'da çok önemli bir e, karar çıktı. Bu kararın ayrıntılarını da belki e, dinleyicilerimizle e, başka bir programda konuşabiliriz. Ama Haziran, 26 Haziran tarihli, daha kimsenin çok duymadığı bir karar var. Bazı yerlerde haber olarak çıktı bu. Ama yani kararın ayrıntıları ve karardaki önemli koordinatlar konuşulmadı. Bunları belki daha sonra konuşuruz. Evet. Peki gelelim tebliğnameye. Gezi davasının tebliğnamesi sanık müdafilerinin bir kısmına pazartesi günü tebliğ olunmuş. Ama haber daha önce basına sızdı. Geçen Cuma günü itibariyle bu gazetelerde, sosyal medyada paylaşıldı. E, çok ilginç, e, zaten davanın kendisi ilginç. Gezi olayları 2013'te yaşanmıştı. E, ve Gezi olayları ile ilgili iddianame 2018'de yanılmıyorsam e, yazılmıştı. E, tabii ki e, ana Gezi davasının iddianamesinden e, bahsediyorum. Eee çünkü birkaç tane toplantının birisi 2019. Gösteri, Tabii ilki 2014 tarihli. Evet. evet. E, yani ilki on, e, 2014 tarihli toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin muhalefetle ilgili. Sonra geziyle ilgili aradan 5 sene geçtikten aksine geçtikten sonra iki, 2018 yılında kasılmayında yapılan bir operasyon var. E, gözaltılar, tutuklamalar oldu ve 19 Şubat 2019'da da iddianamesi yazıldı. E, bu e, davanın ilk e, ayağında e, Osman Kavala tutukluydu. Diğer sanıklar tutuksuzdu. 30 ağır ceza, 18 Şubat e, 2021 günü e, bir beraat kararı verdi. Doğru mu söylüyorum tarihi? 20 mi? 18 Şubat 2020 olması lazım. Beraat kararı verdi. Beraat kararının gerekçesinde de ne söyledi? Bu o, iddianamenin asıl olarak dayandığı delil olan tapeler yani gizli yöntemlerle telefon dinlemeleriyle elde edilen konuşma metinleri e, hukuka aykırı delildir. E, hukuka aykırı delili destekleyen başkaca bir delil de bulunmamaktadır. Bu delillerin kullanılması adil argılanma hakkını ihlal eder deyip beraat kararı vermişti. Ama e, bunu derken, ve, bir de, ve bir de dosyadaki sanıklarla ilgili bu suçlamalar konusunda yeterli delil yoktur. Demişti yani ama onların bir bu, da, suçu, bu suçu bir işledikleri daha, konusunda... Evet. Şöyle bir taraftan da ama toplantı ve gösteri yürüyüşlerine muhalefet edip etmedikleriyle ilgili suç durusunda da bulunmuştu. Yani orada da bir çelişik durum vardı. Yani hem hukuka aykırı deliller var hem yeterli şüphe yok diyor. Ondan sonra da diyor ki dosyadaki belki diğer delilleri de dikkate alarak toplantı, gösteri, yürüyüşleri yasasına muhalefet var mı bununla ilgili de suçlama yapılmamıştır diyor. Sonra Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı bozdu. Bozarken ilginç bir şey yaptı. Sadece mutlak bozma nedenleriyle sınırlı olarak incelemesini yapmadı. E, hukuki nitelemeleri de içecek şekilde, delilleri değerlendirecek şekilde geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Ve e, bozma kararını verirken bu davanın e, yargıtayda beklemekte olan çarşı davasıyla da birleştirilmesi gerektiğini de söyledi. Sonra o çarşı davası bozularak geldiğinde bu o, Bölge Adliye Mahkemesi yani Gezi davası ile Aşı davası arasında 2 Ağustos 2021'de bir birleştirme kararı vermişti. Bu birleştirme niye... kararı da ilginç değil mi? Bu ilginç çünkü e, Gezi davasında e, sanıklar dolaylı fail olmakla yargılanıyorlardı. Yani Gezi davasında Bağlamından koparılmış olarak bir takım e, tapeler kullanılıyordu. Hatta soruşturma evresinde e, görevim olduğu için diğer müvekillerimize sorulan sorulardan biliyorum. Öyle tapelere dayanılarak e, şüphelilere soru soruluyordu ki biz içeriğinden anladık ki bu tapeler aslında gezi olayları ile ilgili değil. 2007 tarihindeki anayasa hazırlık çalışmaları ile ilgili. Onu fark edip e, savunma hakkımızı kullanmıştık. Dolayısıyla zaten iddianame tapelerden ibaret gibiydi ve tapelerin zaman e, ve mekan ve kişiyle olan bağlantıları ve ile olan bağlantılarını anlamakta zorluk çekiyorduk. Ama şu söylenmiyordu. Ya sokağa inerek şunu yaptınız, bunu yaptınız, bu suçları siz işlediniz demiyordu iddianamede. Dolaylı fail oldukları iddia ediliyordu Osman Kavala ve diğer e, sanıkların. Sonradan e, bölge Adliye Mahkemesi bozduktan sonra dosyanın faili, asıl faili olduğu düşünüldüğü ileri sürülebilecek kişiler e, çarşı davasının sanıklarıyla bu davanın sanıkları birlikte yargılandı. Biz bu birleştirmenin ne anlama geldiğini anlamaya çalışırken bir başka gelişme oldu. Kısa bir süre sonra 21 Şubat 2022'de bu sefer mahkeme tefrik kararı vererek e, ne yaptı? E, çarşı davasını ee, ayırdı. Dolayısıyla e, 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nin elinde iki tane dava oldu. Bir 30 Ağır Ceza Mahkemesi'ni ile kendisine yoladığı Gezi davası, bir Yargıtay'dan dönen e, Çarşı davası, bu iki dava birleşikten sayından biri bir, bir. ekip hala Çarşı davası verdi ama Gezi davasında 25 Nisan 2022'de bir karar verildi. O kararı herkes biliyor. Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ee, hükümeti görev yapamaz hale getirmek, devirmeye, ilga etmeye teşebbüsse yönelik e, toplantılar düzenlemek iddiasıyla finanse etmek e, iddiası bu iddianın subuta erdiği kabulüyle diğer e, kişilerin de e, yaptıkları toplantılarla bu kararı ve bu e, karar uygulanmasını destekler mahiyette Osman Kavala'ya yardım eden yani şerik sıfatıyla sorumlu oldukları söylendi ve 18'er yıl tutuklama kararı verildi ve hüküm tepiminden sonra salonda bulunan tüm e, sanıkların ve hüküm e, hük, hakkında hüküm tepim edilen sanıkların tutuklanmasına karar verildi. Evet, evet. Verip, tutuklular. Şimdi e, bölge adliye mahkemesinin esasdan reddinden sonra hızlı yargıtaya gitmişti. Yargıtay bir tebliğname düzenledi. Hepimiz tebliğnamenin ne olduğunu biliyoruz. İsterseniz siz bu konuda e, söylemek istediklerinizi dile getirin. Tebliğnamenin hukuki e, değerinden öneminden sonra da içeriğine gelelim istiyorum. Ee, aslında şu e, birleştirmeyle ilgili ilginç bir konu var. Ee, mesela e, ilk beraat kararından sonra e, sizin e, ayrıntılarını e, belirttiğiniz şekilde bölge e, adliye mahkemesi e, verilen beraat kararını bozdu ve dosya değişmiş heyetiyle 30 Ağır Ceza Mahkemesine gelmişti. 30 Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay'dan dönen Gezi davasıyla bunun birleştirilmesi gerektiği konusunda e, bir e, ara kararı verdi. Ve e, 13 ağır ceza mahkemesinden e, dosyaların 13 ağır cezada birleştirilmesi konusunda muvaffakat istedi usulen yani ceza muhakemeri usulü kanundaki usul çerçevesinde bir muvaffakat istedi. Sonra e, adli tatil olduğu için bu kararı 13 ağır cezaya yolladı. Sonra adli tatil nedeniyle bu birleştirme için 13 ağır cezadan muvaffakat isteyen 30 ağır cezanın başkanı adli tatilde 13 ağır cezanın başkanı oldu. Ve 30 ağır cezadan gelen bu, bu e, izin isteğine 13 ağır ceza mahkemesinin başkanı olarak ee, evet olur gösterdi ve birleşti. Çok enteresan bir e, birleşme oldu. Usul açısından çok enteresan bir birleşme oldu. Hadi diyelim ki ceza muhakemeleri usulü açısından fiili ve de e, hukuki irtibat var ve bu birleştirme e, gezi yani çarşı davası dediğimiz ilk dava ile birleştirilmesinde mantıki sebepler var ve ceza muhakemesinin amacı da maddi gerçeği ortaya çıkarmak ise ikisi birlikte değerlendirildiğinde bu e, birleştirmede tuhaf bir şey yok. Ama sonuçta bu dosyada biraz evvel yine sizin söylediğiniz gibi e, yeniden tefrik kararı verdi ve çarşı davası denilen davanın dosyası 13 ağır ceza mahkemesinde devam ediyor ama işte bizim ana dava dediğimiz veya büyük dava dediğimiz Kavala'nın ve bugün milletvekili seçilen Can Atalay'ın yargılandığı dava dosyasında ve son ara kararında geçen Nisan ayındaki son ara kararında hükümle birlikte bütün sanıkların tutuklandığı dosyayla ilgili davada e, istinafa gitti. İstinaftan temize gitti. Temizde bir tebliğname var ve bu tebliğname e, işte e, bu dosyayı inceleyecek. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gidecek. Tebliğname Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konudaki görüşü yani ama bu görüş e, hakikaten ilk iddianamedekinden çok farklı değil ve bu iddianameye göre e, benim hep ısrarla söylediğim müthiş bir antagonizma var. Yani uzlaşmaz çelişki var. İddianamenin yarısında sanıkların şiddetsiz eylem e, stratejisiyle Eğitimler, e, işte bu konuyla ilgili çalışmalar yaptığı iddia ediliyor. yarısı böyle. Ama sonunda ancak cebir ve şiddetle işlenebilecek, yani 2005 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Ceza Kanunu'na göre, ki bu ceza kanununda bu e, hükümeti kısmen veya tamamen e, işlevsiz hale getirme e, amaçlı suç, Anayasal düzeni değiştirme suçu, meclisi ortadan kaldırma suçu, ülkeyi bölme suçu bunların e, gerekçesinde cebir ve şiddet unsuru konuldu. Çünkü demokratik toplumlarda cebir ve şiddet olmadan böyle bir e, anayasal düzeni değiştirmek, hükümeti değiştirmek veya işlenmez hale getirmek suçlaması kabul edilemez denildi. Ve burada hatta ilk Türk Ceza Kanunu'nun 1926 tarihli Türk Ceza Kanunu'nun e, temeli olan İtalyan Ceza Kanunu'nda liberal ve demokratik olan Ranerdelli yasasına dönüş olarak yorumlandı bu. E, çünkü 1930'lardaki e, Mussolini rejiminin Adalet Bakanı Rocco'nun getirdiği devleti koruma yasası ile ilgili e, kriterler e, kaldırıldı denildi. Bütün buna rağmen e, bu iddianame yani Gezi'nin bu Kavala ve Can e, Atalay'ın yargılandığı diğer Mücella Yapıcı'nın yargılandığı e, davadaki iddianame e, böyle bir e, iddia içeriyordu. Bana göre tebliğname bazı tuhaf süslemelerle yani <gülüyor> çok ilginç e, tarihi bir takım olaylara atıp yaparak e, bir tekrar elbette e, Yargıtlar Cumhuriyet Başsavcıları'nın bu tebliğnamesi e, ceza dairesinin bu kararı tebliğname gibi değerlendireceği anlamına gelmiyor. Ancak e, bu tebliğnameye karşı e, sanık ve müdafilerin hatta bana göre katılanların da görüş bildirmesi lazım ama katılanlar görüş bildiremiyor. Bizim yasal ve uygulama çerçevesinde sanık ve müdafileri buna bir haftalık süre içinde görüş bildirecekler. Bunun bir çelişme mi, muhakeme hukuk açısından bir çelişme mi, yoksa bilgilenme mi, yani çok fazla görüşün e, bu dosyaya girmesi şeklinde mi değerlendirilecek e, değerlendirilecek bunu bilmiyorum ama bana göre kün tercih olduğum için ben bunun bir çelişme yaratmak için olduğunu veyahut da e, işte adil yargılama hakkı çerçevesinde bu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görüşüne karşı sanıkların ya da davanın taraflarının da görüşlerini bildirme süreci olduğunu düşünüyorum bakalım şimdi e, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi bu tebliğin sonrası nasıl bir karar verecek? Evet, sizin de dediğiniz gibi e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görüşünü içeri ve çelişme amaçlı e, Kunter Hocamızın ve onu izleyen Feridun Yenisey Hocamızın da söylediği gibi Hükmün kolektifliği ilkesi Faruk Erem Hocamızın söylediği gibi e, Muhakemenin diyalektik olmasının doğal sonucu çelişme ee, ve bu hocalarımız diyorlar ki bu görüş sadece görüştür mahkemeyi bağlamaz ama aynı hüküm gibi mahkemenin hüküm yazması gibi gerekçeli olmalıdır. Şimdi arasından sonra acaba e, tebliğnamenin gerekçesi var mı? Gerekçeler hukuki e, olarak nasıl e, anlaşılabilir? Nasıl ele alınabilir? E, bu kısmı konuşalım. E, çünkü e, tebliğnameye sanık avukatlarının yanıt vermesi oradaki hukuki değerlendirmelere karşı kendi tezlerini kendi hükümlerini gelişmeleri lazım ama e, konuşmaya başladığımızda dile getireceğimiz gibi ve çokça da yazıldı 4-5 gündür. E, hukuki e, olarak ele alınabilecek e, içerik e, nedir acaba onu iyi tartışmak lazım. Çünkü psikoloji, sosyoloji bilim kurgu e, fantastik e, bir takım bilgiler içeriyor. Bunu hukuka nasıl uyarlayacağız? Hukuki kurallar içinde nasıl değerlendirme yapacağız? Sanı kavukatların işi zor gibi geldi bana. İsterseniz bir müzik arası verelim. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Evet. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programında Bahri Bayram Belenli birlikteyiz. E, kaldığımız yerden devam edelim. E, Cumhuriyetçi davasının tebliğnamesinin e, toplumda yarattığı etkileri ve hukuki değeri üzerine bekliyorduk. E, şimdi e, özetlemek gerekirse rücella e, yapıcı dışındaki diğer sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararlarının onanması yönünde görüş bildirmiş e, Sayın Cumhuriyet Savcısı. Ve Can Atalay'ın da e, işlediği iddia olunan ve hüküme konu olan Hakkı suçlamanın anayasanın 14. maddesi kapsamında kaldığından bahisle e, milletvekili duymazlığı sağlayamayacağını ve hakkında durma kararı ve ile ilişkin karar verilmesine ilişkin sistemlerin reddini istiyor. Mücella e, yapıcıyla ilgili de şunu söylüyor. E, her ne kadar e, e, eylemlerde e, çok ön planda olduğu görülmekteyse de e, diğer yedi sanığın yaptığı ortaya çıkan, ispat edilen hatta gizli toplantılara katıldığına ilişkin yeterli delil yoktur diyerek onun hakkındaki hükmün e, 312. madde yani hükümete e, yönelik kalkışmaya e, yönelik teşebbüs tutuklarından e, bozulması gerektiğini söylüyor. Ee, az önce konuştuk. İlginç bir iddianame. Ee, i̇ddianame de aslında başvuranların e, temiz nedenlerinin dosyadaki delillere göre haklı olup olmadığı e, dile getirilir. Yine e, başvuranlar dile getirmeseler bile eğer bütün bir mutlak kesin bozma nedeni içeriyorsa bu da ile getirilir ve e, bu yapılan hukuki analizden sonra da bozma ya da onama yönünde görüş bildirilir. Burada onama ve bozma ve e, bağlı e, teklerde bulunuluyor ama bunların hukuki dayanakları ile ilgili ciddi tartışmalar var e, çünkü e, hepimiz biliyoruz, e, demin onu söylemeye çalışmıştım, Gezi İddianamesi'nin dayandığı deliller 2013 yılındaki tapeler, şimdi bu tapelerin ee, bir e, CMK 135 e, ile düzenlenen e, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi yoluyla elde edilmiş e, görüşme içerikleri. Ama hatırlayınız o zaman e, 135. maddenin e, 6. sonra 8. olduğu fıkrasında bir katalog vardır. O katalogda e, yer alan örgüt kurma suçuna bağlı olarak yapılan dinlemelerdi. Yani e, o zaman şimdi bugün FETÖcü denip e, e, KHK'larla meslekten atılan bir kısmı ya yargı kararlarıyla e, mahkum edilen yargıçların ve savcıların eee FETÖ üyesi olduklarından bahisle görevlerini kötüye kullanarak yasal koşulları yokken bu e, dinlemeleri ve teknik araçlarla izleme işlemlerini yaptıkları söyleniyordu ve en önemlisi de bunu e, sanıklara örgütü yön, e, suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olmadan bahisle yapılan suç ısrarına dayalı olarak bu dinlemeleri yaptıkları bu tedbirlere bu nedenle başlığı soru söyleniyordu. Yine hepimiz biliyoruz e, anayasal düzene karşı suçlar bakımından teknik araçlarla e, dinleme e, şeyi yoktu e, listede e, suçu bulunmamaktaydı. Bu suç kataloğa 2014 yılında getirildi, dahil edildi Aralık ayında. Ama dinlemelerin hepsi 2007 ila 2013 yılları arasında yapılan dinlemeler. Dolayısıyla katalogta yer almayan bir suça dayalı olarak yapılan hukuki değerlendirmeler var. E, dolayısıyla e, işlerine geldik, geldiği zaman bunlar FETÖ'cü, bunların yaptığı şeyler hukuka aykırıdır diyen yaklaşımın işine geldiği zaman e, zaman e, kuralına dikkat etmeksizin, katadokta listede yer alan e, suç isnatlarına dikkat etmeksizin sadece tape içeriklerini öne çıkaran bir yaklaşımla iddianameyi düzenlediğini görmüştük ve iddianame çok dağınıktı. Bir yığın birbiriyle ilgisiz tape bir araya getirilerek bir algı yaratma çabasını görüyordunuz. Şimdi aynı şeyin eee de sürdüğünü görüyoruz. Kes yapıştır yöntemi çok kullanılmış. Tapeler yine bağlamından koparılmış kişiler ve zamanlarla ilgili belirsizlikler var. Yine bir takım yargıta iştahatları böyle yerli yersiz serpiştirilmiş metnin içine. Bunlar arasında da bir neden sonuç bağlantısı yapma konusunda okuyan güçlük çekiyor. E, dolayısıyla e, bunlar hukuk tekniği açısından kabul edilemez. E, belgenin güvenilirliğini inandırıcılığını, e, hukuki etkisini azaltan e, durumlar, uygulamalar. Ama bir de e, metnin içinde yani bir hukukçuk e, yazarken düşünmesi gereken bazı bölümler ve çokça e, yer alan bazı bölümler olduğunu düşünüyorum. Yani psikoloji bilgileri, sosyoloji biliminin bilgileri, Atatürk'e yapılan atıflar, İbn Haldun'a yapılan atıf var mesela. Amerikalı psikolog Maslow'a yapılan atıf var. E, yine e, Hablemitoğlu'na yapılan, onun köstebek ve Şeraçık Törör'ün ve Batı'nın kısaında Türkiye isimli kitabına yapılan atıf var. Yine Mustafa Yıldırım ben hiç okumadım. Sivil Örümceğin Ağında diye bir kitabı varmış. Sivil Toplum Kuruluşları'nı batının etki ajanları, nüfus ajanları olarak gösteriyor. Buna yapılan bolca atıflar var. Yani bu atıflara baktığınız zaman demokrasi ve ulusal devlet arasında bir çelişki var. Sivil toplum kuruluşları iyi niyetli olarak insan haklarını savunan hak arama mücadelesinde olan kişilerin çabalarına rağmen batı eliyle dışarıdan destekli olarak çalışan kuruluşlar. Dolayısıyla bunlar aracılığıyla yapılan e, hak arama mücadeleleri devletin varlığına ve demokrasiye karşı yani bu tür iddialar var. E, ben anlamakta ve okumakta güçlük çektim. Bunların hepsi Savcı'nın kendi dünya görüşüne ya da yarım yamalak okuduğu ya da atıplardan dolayı, atıpların dağınıklığından dolayı ben yarım yamalak yapını kullanıyorum. Amacım e, e, olumsuz bir şey ileri sürmek değil, bende yarattığı etki bu. Bu kitapların e, bütünlüğü içinde ele alınmadığını da düşünüyorum. Yine Atatürk'e yapılan ıtıplar var. Dolayısıyla hukuki politiği olmaktan ziyade, siyasi e, siyasi e, öznel görüşler ve değerlendirmeler içeren bir metin olarak e, benim dikkatimi çekti. Dolayısıyla okurken zorlandım. Benim e, bu konuda sanık avukatı olsaydım e, cevap verecek durumda olsaydım herhalde çok zorlanacağım bir hukuk metni olurdu diye düşünüyorum bayabiciğim. Siz ne dersiniz? E, evet yani bir kere e, bu e, hukuka aykırı deliller konusu. Biliyorsunuz hem eski kanunda 1412 sayılı ceza muhakebeleri kanunda hem de yeni 2005'te yani ceza ile birlikte yürürlüğe giren yeni e, ceza kanunu 5271 sayılı kanunda e, Hükmün kurulmasında dikkate alınmaması gereken deliller. Ve bu delillere karşı zaten yargılamanın başında yine ceza mahkeme rusulü kanuna göre 206'ya göre itirazlar yapıldı. Hukuken bunların delil olamayacağı şeklinde. Ama bunlar hani delil olsa bile bunlar aslında bunlar bir gizli örgütün toplantısı değil. Ve bu toplantılarda gizli bir örgütün silahlı bir örgüt olduğuna dair bir e, belirti de yok bence. Ve nihayet hani silahlı bir örgütün ki buna e, desek ki biz e, hazırlık hareketi silahlı örgüt yani bu 312 hükümeti devirmek, hükümeti kısmen veya tamamen işleme hale getirmek, çalışma hale getirmek, şu anayasal düzeni yıkmak suçu, ülkeyi bölmek suçu, bütün bu suçlar açısından. E, e, bununla ilgili yani bu amaca yönelik bir e, e, faaliyeti belgeleyen şeyler de yok. Bunu gösteren bir belirti de yok. Ve e, şimdi bu delillerin içinde hani e, çarşı davasıyla ilgili birleştirmenin amacı olan oradaki delillerle buradaki delilleri sonradan açılan bu dosyanın delillerini birlikte mecliz edelim. Bakalım bir bu e, iş ortaya hangi gerçekleri ortaya çıkaracak denildi. Aslında e, çarşı davası denilen ilk gizli davasının delillerinden de buraya e, katılıp e, ceza muhakemesi e, kuralları açısından tartışılan deliller de yok burada. Bunlar şimdi delillerin hukuki olup olmadığına ilişkin e, gerçekler. Ve bir de e, hakikaten e, bu sanıkların e, gerek e, ceza kanununda 314. maddedeki e, amaç suç olan hükümeti devirmek, anayasal düzeni değiştirmek ve veya parlamentoyu işlemez hale getirmek gibi suçlarla ilgili bir eylemleri yok. Yani bunu e, yapacak eylemleri yok. Ayrıca kendileri fiilen o eylemleri yapmasalar bile bunları teşvik ettikleri, finanse ettikleri yolundaki bütün iddialar boşa çıktı ve bunları teşvik ettikleri, bunları e, destekledikleri bu eylemleri, şiddet eylemlerini yapanlarla ilgili fiili bağlantıları olduğu konusunda e, bir dosya yok ve sanıkların böyle eylemleri yok. O bakımdan e, hem mevcut deliller açısından hem de sanıtların eylemleri açısından e, suçun unsurlarının oluşmasını veya oluştuğunu söyleyebilecek bir dosya yok elimizde. Bu bakımdan bu tebliğnameyi bir siyasi manifesto, siyasi bir deklarasyon olarak ben görüyorum. Ve sonuçta Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi'nin e, daha belki verdiği birçok karar da, Kriter olarak aldığı hukuki ölçekleri e, kullandığı zaman e, hukuk daha hukuki bir karar çıkacağını düşünüyorum çünkü e, mesela dinlenen tanıklar var dinlenen tanıklardan bazıları e, işte mesela gizli tanık diye pabuççu'nun tanıklığı da dahil olmak üzere tanıkların beyanı. Bu eylemleri, bu sanıkların bu eylemlerini e, doğrulayacak bir tanıklıkları yok. Ayrıca mesela dinlenen bir takım o dönemde Gezi olayları döneminde polislik yapan bir takım polisler duruşmada dinlendi. Söz gelimi Can Atalay'la ilgili Can Atalay'ın bütün e, basın açıklamalarında yani Gezi'nin işte park olarak korun, korunması, e, Taksim'deki düzenlemenin e, işte e, şehircilik hukukuna, iman hukukuna aykırı bir şekilde değiştirilmemesi gerektiğine yönelik bütün basın açıklamalarında herkesi barışa, herkesi sükunete, herkesi e, bu hakları kullanmanın dışında davranmamaya davet ettiğine, ve bazı oluşan gerginlikleri ortadan kaldırmaya yönelik hareket ettiğine dair tanıklıkları var. Aksine, aksine lehine tanıklıklar var. Dolayısıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi bir karar verecek. Bu kararı verirken de tabii hem anayasanın 83. maddesinin 1. fıkrasında korunan dokunulmazlıklarla ilgili e, eylemler yani milletvekili seçilmiş, veya daha evvel milletvekili olmuş kişilerin eylemleriyle ilgili hem de 83. maddenin ikinci fıkrasında yani e, parlamenterlerin parlamentoda yaptıkları e, konuşmalar ve e, yazdıkları, söyledikleri şeylerin dışında e, milletvekili seçilen insanların e, infazının soruşturmasının nasıl yapılacağına ilişkin düzenleme çerçevesinde Can ile ilgili bir tahliye kararı verile, ver, verilip verilmeyeceği meselesi e, gündemin birinci maddesine yani bu Gezi davasının tamamının e, yanlış olduğuna, hukuka aykırı olduğuna ilişkin tartışma bir anlamda kapandı. E, Can Atalay'ın tahliye edilmesi öncelikli olarak ortaya çıkmaya başladı çünkü evet haklı tutukluluk ve milletvekili seçilmiş bir insanın tutukluluğunun öncelikle değerlendirilmesi doğru ama bunu yaparken aynı zamanda e, eylemin e, bir suç oluşturup oluşturmadığı Gezi sırasında özellikle sanıklardan bazılarının eylemlerinin toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası çerçevesinde bir ifade özgürlüğü, ifade özgürlüğünün parçası olup olmadığı konusunda da e, bir karar çıkması lazım. Aslı olan bu ve tabii ki yine Can Atalay'ın e, öncelikle tutukluluğuna ilişkin, e, tebliğname tutukluluğunun devamını istiyor. Evet. Üçüncü Ceza Dairesi'nin bir karar vermesi gerekiyor. Bu arada adli tatil çok e, kısa bir süre sonra başlayacak. Ve adli tatilden evvel Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi böyle bir e, yani e, karar verir mi? E usulen ceza muhakemenin usulü kanuna göre bu bir ceza muhakemesi tedbiri olduğu için Tedbirlerle ilgili ivedi karar verilmesi lazım ve e, burada e, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi milletvekili seçilen Can Atalay ile ilgili bir karar verecek mi vermeyecek mi onu göreceğiz. Bu önemli bir e, aşama ama asıl olan e, bütün usanıkların eylemlerinde bir suç var mı yok mu bu, bu suçun olası suçun niteliği nedir yani suç duyurusunda ilk mahke ikinci mahkeme kararıyla verilen e, işte bunlarda toplantı gösterileri yasasına aykırı bir şey var mı yok mu bunları da tahkik edin şeklindeki e, e, e, e, e, e, e, e, suç duyurusunun e, ayrıca bir anlamı var mı e, bunlar değerlendirilecek diye düşünüyorum evet dün meclis başkanı yeni meclis başkanı Hüseyin Numan kurtulmuş'un e, beyanı da bir e, rahatlama ve umut ışığı oldu aslında. Türkiye Büyük Millet Meclisinin tavrı bellidir dedi. E, yine insan hakları inceleme komisyonuna Canatalay bu yanda seçilmiş ve biliyorsunuz gelen yani soruları da oldu e, Canatalay'ın e, şu şu konularda açıklamalarda bulunulsun diye. Dolayısıyla meclis tarafından olumlu. Bir açıklama var. Adalet Bakanı ise aslında konuşmaması gerektiğini unutarak e, yürüt, e, devam eden bir davayla ilgili yürüttüğü başındaki e, içindeki bir kişi olarak konuştu ve e, bizim muhtemizde değildir dedi. 18'in okununda bültende 12 Temmuz'da yayımlanan çok güzel bir eleştirel yazısı var. Ee, okumayanları okumalarını öneririm. Ee, Can Atalay için tahliye umudu ne ilişkin adli tahliye öncesi hepimize bir iyimser e, beklenti e, gelişti. Dilerim öyle olur. Ee, onun dışında e, baktığımız zaman bu e, mahkeme e, Osman Kavala ve diğer sanıklar hakkında mahkûmet kararı verirken, şimdiki üç, eski 16. Ceza dairesinin 28 Şubat posmeden darbe denen davayla ilgili yaptığı değerlendirmeyi e, esas almış ama orada unutulan bir şey var. Orada e, tankları e, sürece yola çıkaranların hepsi genelkurmayda görevli kuvvet komutanlarıydı. Yani ellerinin altında çiziki askeri güç e, donanım vardı. Ve bir, örgütlü emir bir güç. Ve örgütlü Tabii, bir güç var. Tabii yani elverişli o ya şimdi ne tartışılıyor burada? Cebir ve şiddet e, suçun temel unsuru. Eğer siz davada kişilerin e, cebir ve şiddet kullanarak hükümeti devirmeye yönelik plan program hazırlık yaptığını bir örgütle bağlantılı olarak ortaya koyamazsanız e, bu davada ileri sürülen iddia çöker burada e, sanıkların hiçbiri genel kurmay e, başkanı ya da kuvvet komutanı değil, hepsi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ya da gönüllü bireysel olarak tutuşan kişiler ve arkadaşlık ilişkileri var. Bir kısmında belki birbirini tanımıyor. İşte bu e, kararı esas alarak, bu karardaki değerlendirmeyi esas alarak dedi ki tank çıkarmak bile müşterek bağlılık olarak değerlendiriliyorsa bu tür gizli toplantılar e, yaparak, o toplantıların yapıldığı da netleşmiş değil. Toplantı yapılsa bile o toplantılar gizli mi? O toplantılarda ne konuşuldu? Bunlarla ilgili de davada gerekli bir tartışma hukuki değerlendirme yapılmadı aslında. O toplantıların gizli olduğu ve hükümeti devirmeye yönelik olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapılarak mesele kapatıldı ve en önemlisi de demin de söylediğim ilk iddianamede e, bu kişilerin bu e, gezi e, meydanında yaşanan yağma hırsızlık mala zarar verme, yaralama, öldürmeye teşebbüs gibi suçların ya da kamu görevlisine direnme gibi suçların fail olduğu iddia da dahi edilmiyordu. Yeni e, şeyde ne yaptı, hükümde ne yaptı? E, Osman Kavala'yı asil fail yaparken toplantıda bunların planlanmasını sağlamıştır. Diğerlerinin arasında ilişkiyi sağlamıştır ve en son karar ver, verme mercidir dedi. Diğerlerinde yardım eden dedi ve asıl bu demin sözünü ettiğim kişilere karşı suçlar ya da kamu görevlisine karşı suçlar bakımından ise ayrıca hüküm kurmayacağım çünkü bu eylemler cebir ve şiddet unsurudur dedi ama bu eylemleri bu kişilerin icra ettiğine ilişkin dosyada yeterli bir delil yok iki tane üç tane e, sonucu gelmeyen diğer delillerle toplanmayan ortada her yere çekilebilecek tape var. Dolayısıyla hal böyleyken e, hükmün dayanağı olan 28 Şubat kararı ile bu davadaki delil içeriği arasında hiçbir bağ yok. Tüm bira farklı. Be bence bağ en olmadığı gibi yok. benzerlik de yok. Benzerlik, benzerlik de yok. De yok. Evet, yani cebir ve şiddet e, ikisi bir arada olmak zorunda ispat edilebilmiş değil. E, cezaların şahsiliği ilkesi söz konusu bu konuda bir açıklık yok. E, maalesef e, Cumhuriyet Savcımız bunu açıklamamış ama siz hep söylersiniz bu suç ancak örgütsel kapsamda işlenebilir. Diyor. Öğretide aykırı azınlıkta görüşmese bile öyle. E, savcı da bunun farkında FETÖ'nün yaptığını ileri sürmemiş de İma ederek sanki bu fetöyle sorusun işbirliği içinde yerli işbirlikçilerin yönlendirdiği olaylarmış gibi anlatılmış. Yargıtayın işi zor zamanımızda oldu. Önümüzdeki haftalarda savunma avukatlarının tepkihlenmeye verdiği yanıtlar da netleşmiş olur. Belki onlarla tekrar bu konuda konuşmaya devam edelim. Evet, ben çok yani teşekkür bu dava, bu dava aslında e, yeni e, seçim sonrası, yeni iktidarın, yeni hükümetin, yeni e, Tayyip Erdoğan iktidarının, e, işte Bahçeli ile ittifak halindeki Cumhur İttifakı'nın toplumdaki hukuk ve adalet e, toplumun e, ve bu ülkenin rotasının neresi olacağına ilişkin e, turun kağıtlarından biri olacak ve e, bizim önümüzde açacak diye veya önümüzü görmemize neden olacak diye düşünüyorum. O zaman e, bütün izleyicilerimize yeni bir hukuk güvenliği programında görüşmek üzere hoşça kalın diyelim. Hoşçakalın. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Nilüfer Çelikler Erdoğan'a teşekkür ederiz.